Bizler teşekkür ediyoruz ve e, ilk konuşmamıza birazdan başlayacağız. Aslında tabii e, geçen senede benzer bir e, toplantı yapmıştık ve orada daha yürürlüğe girmeyen e, konuyla ilgili kanun yönetmenikleriyle almıştık. Aradan e, bir sene geçti e, ve uygulama başladı. Uygulamayla birlikte tabii ek yönetmenikleri hep bekliyorduk. Ne olacak, ne girecekti. bunların hepsi yürürlüğe girdi. Elektronik tebligatla ilgili yönetmeliğimiz devreye girdi. Yani bu konuyla ilgili olan birçok evet, şey artık biraz daha yaklaşım veriyor. Biyotlar maçlı uygulama süslem. Ee, artık her şey e, uygulama başlamış durumda. Ve şimdi e, her ne kadar daha elimizde bir iştahat olmasa da diye uygulamada yol gösterecek e, kavramla değerlendireceğiz. İstanbul bu konu çok avantajlı bir yer. Ee, Ankara ve İzmir'de meslektaşlarımız konuştuğumuzda arasında ile birlikte ve Gerçekten bir imkanlar bulunmuyor. O yüzden de elimizden geldiğince sizlere zaman zaman olarak veriyoruz. Aynı zamanda e, bugünkü etkinlik e, canlı olarak da yayınlanıyor internet sitesinde ve çıktığınız zaman çevrenize de duyurmak isterseniz izlemesi için yine e, baronuzun e, ve merkezimize ait evet. olan web sitesinde bu videoya tekrar ulaşabileceksiniz. Kısa bir duyur yapayım bu vesileyle. Mart ayında bilişim e, cezalarının aslında ele bir e, etkinliğimiz olacak. Onun tahlavi yeri de henüz belirlenmedi. Bununla birlikte yine Nisan ayında ee, i̇nternet medyası hukukuyla ilgili geçen ay bir etkinlik yapmıştık. Oluçluğa talep aldı. Bunun daha genişletilmiş halini Nisan'a da ele alacağız. Ben şimdi sözü daha fazla uzaklanan konunun anlatmasını size öğretiyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. E, Marhumunuz 6102 sayılı ticaret kanunu 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte e, şirketler açısından, ticaret hayatı açısından önemli bir takım e, değişiklikler söz konusu oldu. E, çok eleştiriler geldi bazı maddelerle ilgili. Buna ilişkin e, bir düzenleme yapıldı. 6.35 sayılı yasayla yaklaşık 120 civarında bir maddesi tekrar elden geçti. Özellikle denetim ve e, internet ile ilgili ve diğer konularla ilgili bazı düzenlemeler getirildi. Evet. Bu panelimizde ben özellikle benim bölümümde Türk Ticaret Kanunu'nun, yani Türk Ticaret Kanunu'nun ilişkime ilişkin bil, neler getirdiği konusunda bir genel değerlendirme yapacağım. Daha sonra da Ali Osman hocamız da özellikle elektronik enerji kurulu, elektronik yönetim kurulu gibi konularda sizlere bilgilendirmeye çalışacak. Şimdi e, genel olarak bakmak gerekirse 6.762 sayılı eski ticaret kanunu e, çok uzun yıllar önce yapılmış ve yıllarda kullanılana gelen dili ağır, gelişen modern e, ticareti karşısında zayıf kalan bir kanun olması nedeniyle ve e, ülkenin almış olduğu ekonomik politika Avrupa Birliği mülktesebatı çerçevesinde bir takım zorunluluklar ortaya çıktı. Bu çerçevede 6.112 sayılı ticaret kanunu uzun yılların çalışması içerisinde oluşturuldu. Bu ticaret kanununda birçok değişiklik söz konusu, özellikle de bilişim alanında çok yeni yeni kavramlar ve uygulamalar getirildi. Burada Ticaret Kanunu'nun eski maddelerinden revize edilmiş olanlar da var. Bunun yanı sıra Avrupa hukukunda yıllardır uygulanan yeni bir takım maddeler de getirildi ve hukukumuza dahil edildi. Bugün ticaret kanunu bu bilişim alanındaki kavramlarını, uygulamalarını size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle baktığımız zaman ne tür ...kavramlar, bilişimi ilgilendiren ne tür kavramlar olduğuna baktığımızda elektronik posta kavramını görüyoruz peynir Elektronik imza, internet sitesi oldukça fazla maddede geçiyor. Bu ilk başlarda, biraz sonra değineceğim, internet sitesi her şirketi zorunlu haldeyken daha sonra bir daralma söz konusu oldu. 6.335 sayılı yasayla. Bunun yanında veri tabanı, veri taşıyıcı, kayıtlı elektronik posta sistemi, elektronik genel kurulu, elektronik yönetim kurulu, elektronik ortam gibi bir takım kavramları görüyoruz. Özellikle elektronik genel kurulu, elektronik yönetim kurulu son derece önemli bir kolaylık haline geldi. Çünkü biliyorsunuz özellikle büyük ortaklı şirketlerde genel kurullara katılmada sıkıntılar yaşamıyordu. E, veyahut çok uluslu yabancı şirketlerle ortak kurulmuş bir takım şirketlerin yönetim kurulu kararları almasında oldukça zahmetli süreçler söz konusu oluyordu. Bunların giderilebilmesi bakımından e, önemli olarak gözüküyor ticaret kanunumuzda, yeni ticaret kanunumuzda. Şimdi yavaş yavaş maddeleri girmeye baktığım, başladığımızda tacirler arasında diğer tarafı temelini ve düşürmeye, ve sözleşmeyi feste sözleşmeden dönme erişim ihbarlar ve ihtarlar noter aracılığıyla tarifli mektupla telgraf elektronik posta e, imzası kullanılarak yapılabiliyor. E, burada alt komisyon, adalet komisyonunda tasarıya eklenen e, güvenli elektronik imza konusu oldu. Çünkü buradaki gerekçe e, bu şekil şartları e, uygulanırken elektronik imza, borçlar kanununda ve elektronik imza kanununda belirtilen elektronik imzanın da bunun içerisinde olması gerektiği, çünkü modern bir kanundan bahsediyorsak, modern ve teknolojik yapının da burada kullanılması gerektiği ihtiyacını gündeme getirdi alt komisyon ve burada güvenli elektronik imza meselesi gündeme getirildi. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi mutebellik kavramı kalktı. Yine alt komisyonda. yani bu e, seçeneklerden bir tanesinin kullanılması aslında ispat şartı olması gerektiği e, kanısına vardı komisyonlar. Buradaki anlam şunu ifade ediyor, yani bu şekli uygulamanız gerekiyor ama bunun sadece ispat açısından kullanılması mümkün, işlemin geçerliliği bakımdan önem arz etmediği yönü değil. Fakat daha sonra e, Borçlar Kanunu'na baktığınız zaman Borçlar Kanunu'ndaki düzenleme ile şekil şartının aslında bir geçerlilik şartı olduğu çok açık ve net bir şekilde yazıldığı için e, ilerideki gündem maddeleri ve doktrinin tartıştığı konulardan bir tanesi aslında bu mutlak şartının kaldırılmış olması eee Borçlar Kanunu karşısında ne hüküm ifade edeceği ileriki günlerde tartışma e, konusu olacağı gibi gözüküyor. E, burada e, dediğim gibi e, Borçlar Kanunu 12'ye 2 maddesinde bu e, çok açık ve net bir şekilde şekle tabi değildir ama bir şekil söz konusu ise kanunda bu geçerlilik şartıdır şeklinde düzenlendiği için bu tartışma e, yapıda gelecek gibi gözüküyor fatura ve teyit ile ilişkin 21. maddeye baktığımızda tarziler arasında telefon, telgraf herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşme diye devam ede gelen bir maddenin söz konusu. Burada da gene alt komisyonda herhangi bir iletişim veya bilişim aracı cümlesi madde eklendi. Yine burada genel Ticaret kanunu elektronik ile ilgili olan bölümlerinin genel konsepte uygun olarak burada yere almasını. Çünkü özellikle faturaların ve teyit mektuplarının son dönemde faksla veya işte pdf ortamında mail ile de dikkate alarak kanun koyucu ve alt komisyon burada bir düzenlemeyi yapmış gibi gözüküyor. <gülüyor> Burada tabii gönderdiğimiz fakat 18. maddeden biraz farklı olarak ne şekilde gönderileceği tanımlanmamış, onun karşısında yazı alanında ne şekilde bunu aldı, alması gerektiği de çok açık bir durum söz konusu değil. O nedenle ileriki uygulamalarda ve yargı kararları çerçevesinde bu konuda tartışılacağı tahmin ediliyor. Bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, incelediğimizde az önce 18 üçte e, özellikle burada e, temelleri düşürmek için işte Kep sisteminin gerektiğini e, görüyoruz. Editörü bir işte yazının gönderilmesi gerektiği gibi bir zorunluluk var. Fakat faturalarla ilgili böyle bir şey söz konusu değil. E, kanun koyucunun da bu iki sınırlamadan farkı fark etmemesi de mümkün değil diye düşünüyorum. Buradaki bu ayrım neden sizce? Demin de bahsettiğim gibi buradaki e, tahmin ediyorum kanun koyucunun e, şeyi, düşüncesi e, uygulama da ve e, bu tür mektupları çok daha kolay bir şekilde gönderilmesini sağlamak amacına yönelik olabilir. Fakat burada tabii ki yine ispat hukuku devreye girecek Gönderildiği gönderilme meseleleri e, gündeme gelecek diye, tartışılacak diye düşünüyorum. O nedenle... E, bunun bir şekilde bir aydınlığa kavuşması, gönderim şeklinin de nasıl olacağı konusunun netleşmesi gerektiği kaynakçılıyor. Şimdi madde 39'a baktığımızda <gülüyor> tescil edilmiş ünvanın, ticari işletmenin görülebilecek bir yerinde olması ve tacirin ile ilgili olarak düzenlediği ticari mettuk ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde, yani fatura ve benzeri tıslayıcı belgelerde, tacirin sicil numarası, ticari numanın işletmesinin işletmesinin merkezi ile tacirin internet sitesi oluşturma yetkisine tabi ise teslim edilen yani internet sitesinin adresi. Şimdi burada da yine 635 sayılı yasayla bir e, değişiklik söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi tüm belgelerdi. Çok büyük itirazlar geldi yani. Şirketin her türlü belgesi dediğiniz zaman e, inanılmaz. Çünkü bu maddeler aynı zamanda 562'de cezai sorumlulukları da söz konusuydu. Bunların kapsamının çok geniş tutulması karşısında hemen hemen tüm ticari işletme sahiplerini, tacirlerini veya yetkililerini bir cezai meyve ile karşılaşması söz konusu olacağı için, orada bir daraltmaya gidildi. Diğer taraftan biliyorsunuz internet sitesiyle de ilgili çok yoğun e, tartışmalar söz konusuydu. Ee, yine 6.335 sayılı yasayla burada da bir e, internet her e, şirket için zorunlu bir daralmaya gidildi. Onun için bu maddede de internet sitesi oluşturma yükümlülüğünde ise e, ibaresi getirildi. Ve bu bilgiler internet sitesinde de ayrıca yayınlanacaktır, deniyor. Tabii buradaki internet sitesinden bahset konu yine zorunlu olan şirketler açısından. 5651 sene yasaya bağlı yönetmeliklerde de biliyorsunuz internet içerik sağlayıcısı, web içerik sağlayıcısının bulundurması gereken takım zorunlu koşullar söz konusu. Buna benzer paralellikte Türk Ticaret Kanunu'nda da internet sitesinde bulunması gereken e, bir takım bilgiler söz konusu ama birbiriyle e, farklılaştırılmış veya farklı bir takım konular var. İleriye dönük olarak ve bunların da bir yetmesek hale getirmesi e, gerekmekte. Çünkü Ticaret Kanunu'ndaki bilgilerin oluşturulmaması 562'de, aşağı yukarı yanılıyorsam 300 bin adli para cezası ile cezalandırılırken, 556-50 sayılı kanundaki bu bilgilerin oluşturulması da yine bir idari para cezası ama daha düşük bir para cezası ki bugüne kadar da uygulandığını görmedim ben. Ama bunların bir ortak kapsamda, ortak bir faydada birleşmesinde ileride çıkabilecek ve bu sorununu da engellemek bakımında önemli arzak Ticari dehterlere ilişkin 64. maddeye baktığımızda işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin fotokopi, karbonlu, kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekilde bir kopyasını yazılı görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür şeklinde bir ifade kullanılmış. Burada seçimlik bir hak söz konusu gibi gözüküyor veya ifadesiyle elektronik ortam ya da yazılı görsel olarak saklanmasından bahsediyor. Ama bir elektronik ortamın kullanılabileceği ve kolaylık olarak depolama veya saklama açısından daha kolay bir yönteminde tacirlere sunulduğunu görüyoruz. Ticaret defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılış ve EYM'ye defterlerinin tıkuru kararletme defter kapaştığının dışında noter onayıp e, aranmayacağı ifade edilmiş. Daha önceki düzenlemede bu çok net değildi. Yani 6.335 sayılı yasayla e, elektronik ortamda tutulacak dekterlerinde noter onayının aranmayacağı e, gündeme getirildi. Çünkü bu da çok tartışılıyordu. Nasıl bir noter onayı yapılacak belli değildi. E, onun için burada e, bir düzenlemeye gidildi. E, Elektronik ortamda tutulacak defterlerle ilgili, 2011 yılında bir tebbi yayınlamış vergi dairesi. Bu tebbi yine Ocak ayında ticari defterlere ilişkin çıkan bir tebbi. Söz konusu bu tebbi içerisinde de 2011 tarihli elektronik ticaret defterlerine atıfta bulunmuş. Dolayısıyla elektronik ticaret defterlerinin nasıl ve ne şekilde tutulacağı bu kevdilerle izah edilmiş vaziyette. Şimdi yine aslında ilginç bir konu var burada. Ticaret defteri elektronik ortamda tutmaya başladı. Fakat hani bizim de eskiden süre gelen bir de meselemiz var. <gülüyor> ee, şimdi ticaret defterlerimiz tutuyor elektronik ortamda. Bunu malum şahit yapabilir. Şirketin kendi içinde de yaptığımızı varsayarak söylüyorum. Yani. Ama bir şey oldu ve zayi oldu. Ee, az önce kavramların arasında tabii çok e, işte, yani literatürde tabii bilişim hukuku buna bulam. Son kararlar geçişini görürsek kasa orada bir veri koruma, veri güvenliğiyle ilgili de bir kavram henüz düzenlenmiş değil. Eee daha sonuçta yönetmeliklerle bu açık kapatıldı mı ya da böyle bir şey başımıza gelirse nasıl çözüm bulacağız? Şimdi bu konu çok tabii yeni bir konu. Çok haklısınız sorunuzda. çünkü elektronik ortamda elektronik defter bir kavram olmadığı için böyle düzenleme söz konusu değildi. Bizki ortamda tutulan defterlerin de zahi edilmesi halinde de bunların iptalci etme girebiliyoruz. Bakın eee şeye baktığımızda elektronik ticari defterler tedliğini şöyle bir incelediğimizde görüyoruz ki bir kere elektronik ticaret, ticare dehter tutabilmeniz için ben bir idaresi başkanlığından izin almamız gerekiyor. Özel izne tabi. Bu izni aldığınız zaman artık size çok önemli görevler yükleniyor. Özellikle bu dehter kendi kayıtlarınızda, kendi sorularınızda tutulması gibi dışarıda tutamıyorsunuz. Özellikle yurt dışında tutulamıyor. Zorunluk halde yine başkanlıktan bir izin alınması gerekiyor. Ve orada bunların e, öyle bir düzenleme yapılmış ki benim inceleyip bildiğim kadarıyla, yani kaybetme şansınızın olmadığı gibi bir düzenle var. Çünkü her türlü e, güvenlik tedbirini alma hükümünü getirmiş, eğer olası bir durumda bunları kaybettiğinizde 15 gün içinde başkanlığa müracaat edip kaybettiğinizi bildirmeniz gerekiyor ve bunların nasıl tamamlanacağını planlamasını da bildirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Tebbi'nin ruhuna baktığımız zaman sonuç itibariyle sizinleri kaybedemezsiniz ama olası bir kaybetme nedeniyle de e, bir yerlerde yedeğinin olduğu var sayılıyor ve bunun e, ne şekilde ikmal edileceğinin planlanmasının da bildirilmesi gerekiyor. Diğer konu konuda eğer bu verileri tuttuğunuz server herhangi bir şekilde haciz edilirse e, bu haciz meselesi de 3 gün içinde yine başkanlar bildirilmek zorunda. Aslında haciz konusu gündemli olan da bir şey. Yani Normal haciz için gidildiği zaman bizim için bilgisayar, işte menkul değer olan bir şey olayla satışı satışı konu edebileceğiz. Bir şey olarak da gelirken, bir şirketin işte muhasebesinin tutulduğu bir de elektronik cihaz el konuluğu zaman böyle bir sonucu var. Orada Osman Bey söylediği arada, başlarında böyle bir şey gelmiş. Ben bir de o zaman size gayet evet. güzel bakmayın. Bu, geçen yıl bu zamanlardı, henüz bu güzel yörülükte şöyle bir olay başımıza geldi. Bir hacker grubu birçok şirkete saldırdı ve veri tabanlarına girerek veri tabandaki verileri çalmadı, bozmadı, başka bir şey yapmadı ama şunu yaptı. Öyle bir şifreleme metoduyla şifreledi ki FBI, CIA kimi getirirsiniz getirin en hızlı bilgisayarlarla bile yüzlerce yılda çözülebilecek bir şekilde şifreledi ve bıraktı. Tam o dönemde beyannameler vesaireler veriliyor. Tam yani onlar da o zamanı zaten kokramışlardı ve temasa geçtiler bizimle. işte 50 bin dolar verin, 100 bin dolar verin falan. Biz o sırada e, ticaret mahkemesine başvurduk. Efendim zayi e, hükümleri uygulanabilir mi diye reddedildi. Çünkü bir düzenleme yok diye. E, ama böyle bir olayı biz yaşadık. Bir de sigorta boyutunu yaşadık. dedi ki işte hırsızlık klozuna girer. Yani buradan şey karşıtı. Onlar dedi ki menkul bir mazal alırım e, götürülmesi söz konusu değil. Hatta hiçbir şey götürmemiş Adam şifre demiş bırakmış. Onlar hala şifreli duruyor yani. Biz <gülüyor> şey yapamadık. Bir sonucu ulaşamadık. Ulaşamadık maalesef. Bakalım bu düzenlemelerle birlikte daha önce noterler birliğiyle görüşmüş, Onlar tabi etti. Bu konuları da konuşmuştuk ama herhalde e, aşama kaydedilemedi. Bir de bu konularla ilgili iki tane faydalı web sitesi var e-fatura.go.tr, e-defter.go.tr işte mali mühür alınması vesaire bütün prosedürler orada anlatılmaya çalışılıyor. İşinize yarar diye düşünüyorum. Evet. Yani bu katkı için teşekkür ederiz. Buyur Volkan Hocam. Bu katkıda ben yapıyorum. Şey ee, tam da benim... <gülüyor> Evet, tamam. sesim görür herhalde. Evet, iyi. Tam da benim makalede bahsettiğim konulardan birisi bu ceza hukukuna yansımalı. Evet bu şekilde pek çok düzenleme getirilmiş, çok da iyi yapmışlar kesinlikle. Ama bu şekilde akıllı insanlar diyelim, bunlar akıllı insanlar ve hemen nasıl bunu suç işleyip paraya çevirebilirse düşünen ekonomik çıkar <gülüyor> sağlığı yüzünden insanlar böyle eğlenlerde e, gerçekleştirdiklerinde Türk Ceza Kanunu açısından bunlar ve evet. Ama böyle bir şeyle karşılaştığınızda ticaret hukuk açısından bunu nasıl gideririzin e, önlemi yok. İşte Osman Bey, Ali Osman Bey çok güzel karşılaşmış ticaret mahkemesi klasik her zamanki gibi bizim hep daha yorum, hep dar yorum. Yani ceza hukuk açısından yorumu anlıyorum ve destekliyorum ama ticaret hukuk anlayamıyorum bir türlü. Ama biraz baştan salma, iş yapmak herhalde baştan atmak diyelim. Dar yorumlamayla şirket ne yaparsa yapsın diye, ne yapabilirim diye ya açamıyorum şirketi. O zaman şu da var. Yani daha önce böyle bir şey başında eğer defterler ortadan kaldırmak istediğimiz zaman işte oradan geçen gider kırılır, defterler yok oldu. Daha kötü işte falan gibi bir aslında teori geliştirilirdi. Yani bu yöntemle bu arkadaşların destek alınabilir <gülüyor> yani amacı olanlar için. Evet, mahkeme, mahkeme de şey diyor, biz nereden biliyoruz sizin yapmadığınızı. Şimdi sen basıp malınızı götürdüğüm zaman evet herkese bilinen bir durum var. Ama onu sen yapmadın nereden bilelim. çok aslında mantıklı değil. Güzel. Bir ton ceza yedik. Ee, sonuçta verdiği üzül kanunu açısından da ve anlam zamanda verebildiğiniz için. Siz için? Bir zor bir Sılam olmuş yani şey evet. ilk kez başınıza geldiği için. Evet, benim de aynı kanalde. Yani sonuç ikibar ile elektronik ortam dediğiniz zaman herkes biraz tedirgin yaklaşıyor. Elektronik ortam her zaman müdahale edilebilecek. Yani ne kadar güvenlik tedbiri alırsanız alır diyor. Ali Osman aslında... Ee, hukukçu kimliğinin altında e, network sistemleri ilsel konusma çok daha e, eğitim olarak da e, O konuda çok daha net bilgi verebilir belki ama sonuç ne kadar e, tedbir alırsan da alır e, bir manipülasyona tabi olabileceği düşüncesiyle muhtemelen bu tedbiyede her türlü güvenlik önlemi alınır. İşte zayi, mümkün kılınmaz gibi görüşlerin ortaya çıktığı i̇şte tahmin ediyoruz ama sonuç itibariyle şahsi kanaatim eğer gerçekten burada bir e, maddi, imkansızlık veya borç mojör halinin olduğu ispatlanabilirse bunun da paralel olarak iptal ediliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ama uygulamada ileride çıkacak sonuçları göreceğiz. Ee, yine 64. maddesinde devam edersek 10 saklama mecburiyeti beklerlerdi. Söz konusu elektronik ortam için de aynı şey. Söz konusu burada e, elektronik ortamda saklasanız da bunların e, ilgililer tarafından incelemeye hazır halde e, teknik olarak tutturmanız gerekiyor. Gerektiğinde de okunabilir halde sunmanız e, sizden isteniyor. E, bu belgeler hukuki hukuk yani biraz gerekli de ise bunların e, okunabilen bir kopyalarının e, sunulması maddeli düzenlenmiş ama burada şöyle bir eleştiri getirilebilir zaten elektronik ortama izin vermişseniz bunun ibrazının da bana göre elektronik ortamda yapılmasının kabul edilebilir olması gerekir diye düşünüyorum bu bir işte mahkeme talibinde ise bilir için illa da <gülüyor> Belgeyi, çok özür dilerim, belgeyi bir kağıda basarak getir deme gibi bir keyfiyetin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü maddenin ruhunda elektronik ortamın tacire sağlanmasındaki gerçek sahip bir saklanabilirliğinin daha kolay olması yer ve zaman bakımından işlemlerin hızlı olabilmesi bir kolaylık olarak düşünülüyor. Ama bunun yanında bu kolaylığı da ileride, çünkü bir dehteri bastırmaya kalktığınızda herhalde bir 24 saat filan, yani iki gün sürecektir bir sonuç çıkabilir. Onun için bunun da elektronik ortamda ibraz edilebiliyor olması gerekirdi diye düşünüyorum açıkçası. Madde 24'e baktığınızda ticaret, sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Bu kayıtlarla kesil ve ilan edilmesi gereken içeriklerini düzenli olarak depolandır, elektronik ortamda sunulabilen bir merkezi ortak veri e, tabanından bahsediyor. Onun da görev olarak işte Gümrük ticaret Bakanlığı'nda, tüccarlar ve Borsalar Birliği'ne kanunla atanmış. Bu e, mesele nereden gündeme çıktı diye e, baktığımızda 2006 yılında e, yayın eski gazide yayınla bilgi toplumu strateji belgesi ve eylem planları çerçevesinde 56 oğlu eylem planı planıyla 16 oğlu eylem planında merkezi tüzel bilgi sistemi çevrimiçi şirket işlemleri başlığı altında oluşturulan bu eylem planları gümrük ve ticaret bakanlığının sorumluluğuna verildi. o zaman sanayi ve ticaret bakanlığınız mısınız? Daha sonra 2010 yılında e, verir planlama müsteşarlığının almış olduğu bir kararla bu iki eylem planı birleştirilerek Merkezi sicil kayıt sistemi adı altında e, birleştirildi ve MERSİS diye e, tapis, MERSİS gibi sistemlere benzer e, bir ortak veri tabanı e, oluşturulması çalışmaları başlandı. Dicel sicil kayıtlarıyla elektronik ortamda tutulacağı bir ee, şeklinde e, bir ifade söz konusu. Zaten bu yavaş yavaş da başladı. Ee, yine e, 2013 yılında yayınlanan, Ocak ayında yayınlanırsam, Ticari Sicil Yönetmeliği'nin 13. maddesinde de bu Mersis tanımlanmış vaziyette. Bu konuda ben sözü Serten Bey'e veriyorum çünkü geçen konuşurken bu Mersis'le ilgili başından geçen bir takım olaylar olduğunu söylemişti. Mersis e, uygulanmaya <gülüyor> başlandı aslında. Tabii İstanbul Ticaret Odası tarafında uygulanmıyor fakat pilot bölgelerde başladı Antalya ve Ankara'da şu an uygulama alanında e, bir arada da konu oldu işte Mersis çilesi bir şekilde başlığa atılmıştı. Gerçekten de böyle Ankara'da e, Ticaret Odası'nın alt katında yapılıyor bu işlem. İnsanlar gece kısa bir gibi sıra almak durumunda kalıyor. İlk 90'a girmek durumundasınız. sabah geldiğinizde ilk 90'a giremediyseniz erken güneş oluyor. Yani normal standları şu an yani manuel e, sistemle bir şirketi hani böyle şeydir, malum işe yarım saatte hallederiz. Gerçekten yarım saatte ben kurabilirsiniz bir şirketi. Başka mesele. Ama orada yani sekiz gün yani on beş güne kadar duyur, oturuyoruz. Herkese malum işe yarına gelip giden. O, o bekleme odasında dediler ki on beşinci günüm geliyorum. E ee, tabi bir takım destekler olmadan biliyorsunuz bu ülkede işler olmuyor. Çünkü iki günde işlemler tamamlandı fakat yani inanılmaz bir çile. Yani bu arada Gelecek Şubat ayında İstanbul ıı, Ticaret Közüme uygulayacak bir sistem sanırım bekletildi. E, çünkü biliyorsunuz İstanbul Türkiye'nin 3'te 1'inin oluşuyor. Neredeyse Türkiye'nin ev açısından eğer İstanbul'da başlar zaten katlayamaz. İnanılmaz çünkü herkesin dayısı var. Yani bir de bu böyle bir şey var İstanbul'un gerçeği. Özen bir düşürmez. Şey e, elinizde hazır kurulacak olan şirketler varsa sadece tavsiye beraber kurun geçip hiç bekletmeyin. Ne olur ne olmaz bu yöntemeyin devreye girdiği anda bu işler çok sıkıntıya girecek. Ama yine de tabii demek değil ki ilişkisiyoruz. Bunlar e, zaten pilot uygulamalardı. E, umarız iyi uygulama haline gelecekleri takip oluyormuşlar. Bu bir süreç, aslında maç, Avrupa mülkesine bağlı bir amaç. O takip veriş alanında e, bilgilere ulaşmak. Yani bugün mesela İTO'ya girdiğinizde bir takım bilgilere ulaşabilirken eğer Denizli'de bir böyle bir veri tabanı söz konusu değilse oradaki bilgilere ulaşması mümkün olmuyor. Bu sistemin amacı da tüm Türkiye genelinde tüm şirketlerin bir veri tabanında toplanması ki şu anda Mersis'e girerseniz bir internet web sitesi olduğunu göreceksiniz. günlük Bakanlığı web sitesinin altında. Orada kayıtların yavaş yavaş girdiğini belli şirketleri saradığınızda da bu şirkete ilişkin bir takım bilgilere ulaşabildiğini göreceksiniz. Şimdi burada Eski Ticaret Kanunu'nun 28 ve 24 arasında bir doktrinle tartışma olmuştu. Onu da aktarmak istiyorum. Eski Ticaret Kanunu'nun 28. maddesinde 2011 yılında bir düzenleme ile ticaret-sicil kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapılması için toplantısı işlenmesi gerekli olan kişisel veriler hissel verinin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına için tedbirler mevzuatına uygun bir şekilde anlarak korunur ifadesi kullanılmıştı. Fakat 24. maddede böyle bir ifade söz konusu değil. Ee, bu arada biliyorsunuz gündem maddelerinden bir tanesi korunması kanunu ama bakanlar kurulunda son aldığım bilgiye göre belli bakanlar e, itiraz ettiği için tekrar Adalet Bakanlığı'na geri dönülmüş. Yani 2002 yılından bu yana e, böyle bir gider gelen bir Kanun tasarısı var. Şu anda yanılıyorsam 3 tane hazırlandı ama maalesef e, gündeme hala getirilemedi. E, fakat bu boşluk, yani bu tartışmalar ışığında e, tahmin ediyorum bu boşluk görüldü ki e, tic Ticaret Sizin Yönetmeliği'nin 15. maddesinde elektronik ortamda yapacak olan incelemelerde servilin korunması ve bilgi güvenliğini sağlayacak tedbirler alınır şeklinde bir ifade kullanılmış vaziyette. Ee, diğer bir maddeye baktığımızda elektronik girişimle e, ilgili bir maddeye baktığımızda 94. maddede cari hesap bakiyesine ilişkin. Ee, burada saptanan arda tutarı gösteren cihetleri yani cari hesap bakiyesini alan taraf 6 tarihden itibaren 1 ay içinde noter aralışı ile yine yani 18. madde benzer bir düzenleme ile güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla da itirazda bulunabilecek. Bu aslında kolay bir haline getirilmiş, yani şirketin bir elektronik imzası söz konusu ise notere gidip bir para ödemektense bunu elektronik imzalayarak bu itirazı göndermesi halinde elektronik ortamda da bu cari hesap bakiyesine itiraz edebilme izkanı da burada sağlanmış oluyor. Ee, Eski Ticaret Kanunu'nun önemli konularından bir tanesi sermaye, sermaye çok sınırlı bir biçimde tanımlanıyordu <gülüyor> Eski Ticaret Kanunu'da. Ee, bu da haklı olarak hani, o yıllarda yapıldığında işte fikri, mülkiyet, elektronik, ortam, alan adı vesaire, kısımlar söz konusu olmadığı için doğal olarak orada sınırlı sayıda sayılmıştı. Ee, Yeni ticaret kanunu getirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi de elektronik ortamlar, alanlar, alan adları ve işaretleri şirketlere değerlen, ve tespit edildiği sürece e, sermaye olarak, aynı sermaye olarak koyulabileceği e, kavramları gündeme getirildi. Burada iki tane önemli kriter var. Haklı olarak kullanma, yani o hakka sahip olma kavramı var ve devredilebilirlik, yani devredilebilen bir ortamın olması, elektronik ortamda olması e, gerekiyor. Burada gibi, lafını e, kullanmasındaki gene gerekçeye baktığımızda görüyoruz ki, e, geçmişten ders alan bir kanun koyucu olduğunu görüyoruz ki, gelişen, çünkü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Gelecekte nelerin olabileceği bilinmediğinden, Buna benzer bir takım elektronik e, gelişmeler söz konusu olduğunda da bunların da sermayeye, sermayeye borcu olarak konulabileceği kimlere getirilmiş. Elektronik... O zaman ben bununla ilgili sorusu evet. 1 milyon takipçiyim var, Twitter hesabım var. Ben Twitter aynı sermaye kurabilirim bir şirketim. Aynı sermaye değerlen şahsi kanaatimi söyleyeyim önce bu bir tane kullanıcıdan elde ettiğiniz belirlenebilir bir menfaat söz konusu ise yani değeri bel belirlenebiliyor ise neden olmaz. Ama kanınca koyamazsınız çünkü bu bir e, Twitter e, bir kere devredilebilirlik şartı var mı yok mu Twitter Amerika'da kişi çektiğinde bu değer ortadan kalkacağı için de şirkete sermaye anlamında bir devamlılık arz etmediğinden şahsi kanaatim olarak kollamayacağı yönündedir. Tamam. Sizin geldiğiniz varsayımıyla ama aslında daha çok ünlü sanatçılar için gündeme gelen mesele yani bize Cem Yılmaz'ın işte bir BMW'ya kadar söz veriyor. Hani Cem Yılmaz şu şöyle kullanılan hani Twitter hesabı, reklam için kullanabilir. Çünkü Amerika'daki sanatçıların yapmış olduğu önemli anlaşmalar da var. Evet. Sadece bir reklam için yayınlanması Türkiye'de için. Türkiye'de de anlaşmalar, kreatif, dijital falan da yapılıyor. bu reklam kampanyasıyla ilgili reklam sorumlusu olan büyük şirketle anlaşıldı. yani bu Türkiye'de giriyor. Aslında bu konuyu yani konumuzun biraz dışında olmakla birlikte tırnak içinde söylemekte fayda var. Twitter Türkiye reklam için giriyorsa Türkiye'den bir nefati olduğu ortadadır. Malumunuz Twitter'da işte hakaret ve benzeri bir takım suçların oluşmasının tartışıldığı bir ortamdayız. Ve bunun da en önemli sorunlarından bir tanesi Twitter'ın Türkiye'de bir platformun olmaması nedeniyle bu Kişilere ulaşılamaması, IP numaralarına ulaşılamaması söz konusu. Daha önce de çok panelde de söylemiştim. Ee, Bunu tek yaptığımı bana göre, Twitter'ı türü bir şekilde kullanmayı kesmek. Çünkü TV'de buradan bir emalama söz konusu. Şu ortamda tam ortamdır diye düşünüyorum. Tam reklam bilgileri elde edeceğiz ama. Bence ön koşulu olarak burada bir irtibat görsünün açması, bir düzene alması bu işlerin. Çünkü önüne gelen herkese istediği gibi hükür edebiliyor, hakaret edebiliyor. Ee, İngiltere'de bu konuda biliyorsunuz bir yönetmelik yayınlandı. Her yapıda e, dava haline getirmiyorlar. İşte belirgin bir tehdit oluşması, kişilerin haklarının iklal edilmesinin tehdit olması gibi bir vesaire bir düzenlemeler var. Orada da şöyle bir örnek tam yola çıktılar. Ee, bir kızat arkadaşıyla buluşmaya gidecek birisi ee, kar nedeniyle uçaklar seferler iptal ediliyor çok hızlı için Twitter'dan işte şu havalimanını bombalayacağım diye bir tweet atıyor bunun üzerine açılan dava iki sürüyor ceza alıyor ee, fakat yani bir e, yakıt tetkili olmadığı gerçekleşen bir fiil söz konusu olmaması nedeniyle e, Bera ettiriyor Şimdi gerçekten Twitter'a baktığınız zaman herkes, özellikle görüyoruz çoğu zaman işte milletvekilleri, bürokratlar, sanatçılar, çok takipçisi olan kişiler bir anlık gazet veya anki ruh haline binayet, Twitter'da çok kolay bir şeyleri yazıyorlar, sonradan geri alabiliyorlar. E, onun için bu düzenlemeleri Türkiye'de de getirmek lazım ama her şeyden önce eğer buradan bir menfaat sağlayan bir şirketten bahsediyorsam Türkiye'deki bu olayları düzenleyici ve bu olayların etçesinde oluşabilecek sorunları da karşılayacak nitelikte bir, bir organizasyonu da Türkiye'de bulundurması gerekli diye düşünüyorum. Böyle bir arada korsan yayın yapmış olmalı. Ee, bir başka konu elektronik yönetim kurulamaların denemeyeceğim çünkü Ali Osman hocam bu konuda sizlere çok daha net bilgiler verecek. Elektronik işlemler ve bilgi toplamı hizmetleri başlığı altında 524. maddede daha önce her şirket internet sitesi açmak şeklinde olan düzenleme yine 6395'si yasayla düzenlendi. 397'ye atıfla Burada denetime tabi olan sermaye şirketleri ve kuruluşlar ticaret sistemine kesinlikle itibaren 3 ay içinde internet sitesi açmak mükellefiyeti getirildi. Buraya baktığımız zaman bakanlar kurulu belirleyecek de bu denetime tabi olan şirketlerin ne kimler olacağı hususu. Geçenlerde bir bu konuda kararname ile durum yayınlandı. Kriterler yayınlandı. Bu kriterlerde üç tane kriter var. İşte 500 işçi, belli bir bilgiler, ciro. Bu üç tane kriterin iki tanesini iki yıl üst üste gerçekleştirmiş olan şirketlerden bahsediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yaklaşık yanılıyorsam 900 ile 1 milyon civarında bir şirket varken 2500 civarında bir şirket haline düştü. Denetim anlamında. Dolayısıyla internet sitesi kurma yükümlü ve bu internet sitesinde işte benim bilgilerin yayınlanması yükümlüdür. Son derece düşük bir rakama indirgenmiş oldu. Burada da eleştiri getirilebilir. Yani denetim için böyle bir sonuca gidiyor olabilirsiniz ama internet sitesi en azından bir şirketse, o şirketin kimin tarafından temsil edildiği, bilançosu, vesaire gibi çok e, hani kamuya açık olabilecek nitelikteki bilgilerin e, şirket işleri arasındaki güvenilirliği de tesis etmek bakımından oluşması gerektiğinin daha iyi olacağı kararındayım. Ama maalesef şu andaki düzenlemeye göre böyle bir zorunluluk söz konusu değil. E, bu zorunluluğu e, taşıyan şirketler, işte genel kurul ilanları, genel kurul tutanakları vesaire gibi bunları şirket internet sitesinde yayınlamadıkları durumlarda da bunun gerekçeden anladığımız kadarıyla bir iptal gerekçesi olabileceğini görüyoruz. Yine bu ceza hükümlere baktığımız zaman 562. maddede internet sitesiyle ilgili hükümlerin getirilmemesi halinde orada bir adli para cezasıyla karşılaşma hikayesi söz konusu Burada kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundan bahsedilmiş. Malumunuz eski ticaret kanununda tam müteselsiz sorumluluk söz konusuydu. Yani yönetim kurulunun kusuru esastı. Bu yeni ticaret kanunu, içviçre modelinden gelen bir sorumluluk, farklılaştırılmış sorumluluktan bahsediyor. Dolayısıyla özellikle e, buraya bu şekilde sorumlu olan yöneticiler e, lafzını korumak icap etmiş. E, çünkü ancak e, yeni ticaret kanunu en önemli özelliklerden bir tanesi sorumluluk kusur oranında sorumluluktan bahsedilebiliyor. Yani internet sitesinin e, oluşturulması, oradaki bilgilerin e, oraya e, yazılmasıyla ilgili bir iç yönelge yönetim kurulu arasında bir paylaşım söz konusuysa, bir görev dağılım özel mesela pazarlama için X, işte, internet vesaire ve idari işler için Y yönetim kurulunun sorumluluğundan bahsediliyorsa, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sadece Y'nin sorumlu olacağı diğer yönetim kurullarının üyelerinin e, burada herhalde bir sorumluluğun olmayacağını da ilk not olarak belirtmek isterim. Ee, çok enteresan bir özellik de gene 1524. maddede e, sayılmış internet sitesinin bilgi toplum hizmetlerine almış bölümü yani açık olan bölümü herkesin erişimine açık tutulmak zorunda burada siz ilgilisi veyahut işte e, benim izin verdiğim diye bir kayıt koyamıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu ise e, bu hakkın ihlal edilmesi durumunda kaldırım davası herhangi bir kişi açabilme imkanına sahip. Yani buradaki e, kanun koyucunun aradığı nokta şeffaflık, herkesin ulaşabildiği bir alanın olmasını istemesinden kaynaklanıyor. Yine bu bilgiler internet sitesinde 6 ay süreyle bulundurulmak zorunda. Bu 6 ay süresinde bulundurulmasının da yine bir iptal sebebi olabileceği e, Söyleniyor, koyulmamışsı seviyor, hatta, yani hiç koymamışsı, dolayısıyla e, ihbar sebebi haline getirilebiliyor. E, tarafların 1525. maddeye baktığımızda da tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin biraz e, programın başında bahsettiğim 3. fıkrası kalmak kaydıyla ihbar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura, teyit gibi olaylar elektronik ortamda düzenlenebiliyor, yollanabiliyor, itirazla uğrayabiliyor ve kabul edilmişse e, hüküm ifade edebiliyor. Yani siz iki şirket olarak bir düzenleme yapıyorsanız bizim artık bundan sonraki faturalar şunumuz, teyidimiz, şunlarımız vesaire elektronik ortamda yapılacaktır, artık bütün işleriniz bu ortamda devam edebiliyor. Bu da bir kolaylık olarak getirilmiş şirketler arasında. Ee, 1526. maddenin 1. maddesine baktığımızda polis, çek bono, senedi varat ve kan senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imzayla düzenlenemez hükmü getirilmiş. Niye böyle bir özellikle e, bir maddeden bahsedilmiş diye baktığımızda gerekçede şöyle bir ifade söz konusu Türk Borçlar Kanunu'nda biliyorsunuz e, elektronik imza isted imzalı kim nedir diye açık bir ifade söz konusu. İleride kamyon senetleri ve buna benzer senetlerle ilgili bir tartışma yol açmamak için talim koyucu özellikle bu tür vergilerde elektronik imza ile bunun yapılamayacağını öngörmüş. 1526. ikinci fıkrasında ise bunun istisnasını görüyoruz. Konuşmanto, taşıma senede sigorta polisinin imzası elle, faksimle, baskızınla, stampa, sembol ve elektronik herhangi bir araçla e, atılabilir şeklinde bir ifade. Bu bir istisna. Özellikle Uluslararası e, Deniz Komisyonu'nun komitesinin uygulama kuralları e, örnek alınarak bu düzenlemeye çünkü Malum bu deniz ticaretinde evrakın ulaştırılması vesaire bunlar son derece zorluk arz eden işler ve yapılmamasının da bir takım kanuni sorumlulukları ve zarar sorumlulukları söz konusu olabileceği için burada bir kolaylık ve istisna getirilmiş gözüküyor. Biraz hızlı hızlı geçiyorum çünkü zamanımız daraldı. Ali Osman da kendi konusunda önemli bilgiler verecek. Ama bu arada bir sorunuz da olursa onları da ...cevaplamaya çalışmak isteriz. Bir şey sorabilir miyim? Hazır söyleyeyim şey. <gülüyor> <gülüyor> mi? E, Bunların yani gönderilir, elektronik posta yöntemiyle gönderilmesinde... illaki hani mesela şey yazarız anlaşmalara, karşılıklı al, te, alımlı teyidi gelmiş... Işte ...fas mesajı şeklinde gönderilmesi halinde gibi... ...hine hani iletişimde veya işte e, iktiharnamelerin, iktiharnamelerin gönderilmesinde... Yani burada nasıl, illaki teyitle ilgili bir şey arayacak mısın? Soruyu çok net anlayamadım. Hani anlaşmalara şey yazıyorsa... Sözleşmelere karşılıklı yazıyorsunuz. Karşılıklı yazısı ya işte yani tarifi mektupla, eski ürküde, işte, veya noter bahsediği, radya eklem veya işte alındığı teyitli fax mesajıyla. diye. Burada elektronik posta, yani elektronik imza ile göndermenize gibi yani posta ile giden şeylerde de aynı şekilde böyle bir okunduğu şartı veya alındığı şerhi alacak mı yani öyle bir şey alınacak? Şimdi yapınca... bir fesih ise zaten kanun açık, 18'in üçüncü maddesi açık orada bu konuda. Elektronik imza ile gönderilirse bu fesih veya işte itirazı geçerli olacak sözleşmenizde belirtmenize gerek olmaksızın kanundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla özellikle bunu yazmanıza gerek yok ama kanun dışında bir özel taraflar arasında bir bahsediyorsunuz bahsediyorsanız o zaman elektronik imzalı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir teyit almanız için karşı tarafın aldığının ispatı bakımından bunu yazabilirsiniz tabi ama ikinci bölümde Evet, hocamız da zaten onlara değinecek, kayıt elektronik bosta sistemine. Orada daha detayları izah edebilecek ama şans felanatim, zaten kanunun e, emredici hükümleri çerçevesinde bir işlem bulamışsanız, bunu zaten sözleşmede açıkça belirtmenize gerek yok. Kanunu bu işlemi yapabilirsiniz. Ben söylediğine ek olarak sen de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz sözleşmelerde şöyle yazıyoruz artık. Yani yaklaşık 5-6 yıldır ben böyle yazıyorum şirket alan adı uzantılı elektronik posta adresleriyle bu bildirimler yapılacaktır. Hat, ben, ya, o vesaire gibi dışlamak için. Ve de şirketlerin SMTP sunucularındaki veriler deli olarak kabul edilecektir. SMTP gönderici e, serverlardaki veriler orada zaten her halükarda. Hani okuldu teyidi ayrı bir şeydir ama gönderildi teyidi her halükarda verilir. Pinglerden denilen bir metot var yani. Ping'in hatta geri döner onun sunucu zaten tutuyor. Bir uyuşmazlık grubunda de tavsiye delil tespit. Talebi ile SFTS üzerinde bunu alabiliyorsunuz. Biz birkaç davada yaptık bunu. Ee, Ali Osman hocamın da dediği gibi gerçekten alan adı uzantısının özellikle ticari şirketler açısından önemli e, oldukça e, söz konusu. Hatta bu konuda yargı kararlarında da bazen rastlıyoruz. E, o şirkete ait alan adı uzantısından atılan bir meyli o şirketin denetiminde olması hasebiyle sorumluluğun olduğuna ilişkin takım yani kararları var. Bunları tabii sözleşmenize de e, özellikle derd ederseniz çok daha güvenli bir hale getirmiş olursunuz sözleşmeyi. Bir evet bir kazminatla ilişkin bir karar söz konusuyla o konuda. Yine e, şirket adına bir elektronik imza alınabilmesi ve bu şirket adına bu elektronik imzanın Kullanabilmesi mümkün kılınmış, e, şirket adı yanında işte imza yetkilisi kimse, bunun adında e, elektronik imza içine yazılmak suretiyle elektronik imza şirketi temsil eden hale getirmesi de e, mümkün. Elektronik ortamdaki kurulları anlatmıyorum, Ali Osman Hocam konuya girecek, ben sağdığınız için teşekkür ediyorum, sorunuz varsa cevaplamaya çalışacağım. Aslında benim sorumum var. E, e, e, baktığınız zaman kanun genel anlamda şeffaflığı öngörüyor aslında. Ve burada bir tık biz işin hukukunu ilgilenen tarafına bakıyoruz. Ya mesela Ses. Ses. Evet. Evet. Genel olarak ticarette anlamda şeffaflaşma öngörüyor. Yani burada da biz ilgilenen kısım açısından da burada ve işte özellikle çok tartışılan mesele haline geldi. İnternet siteleri ve internet sitelerine bulunması gereken içerikler. Bu genel olarak bu vesaire, hatta bir ara intilaz da dedi. Hatta bunun düzenlerinin geldiği peşinden başka bir mesele daha daraltıldığı içerik. Biz o zaman kimseye borcumuz yok diyemeyeceğiz. Birisi bizden borç sitelerini akılatacak bir odası var. Eyleştirmişti. O zaman biz bundan sonra bizden borç sitelerine borcu yok diyemeyeceğiz. Çünkü benim bütün bilgilerim e, internet sitesinde bulmuyor. Herkes bunu bilecek. Kim ortak, ben ne kadar girdirdim, cihazım. Peki bu e, kullanıcılara, yani internet olarak <gülüyor> için şöyle büyük veriyor mu acaba? E, e, ICF-Span'ın açısından tasarım iptal işlemleri var malum. E, çirketin batık olduğunu ben aslında o girseydim, o website'nin, o sayfasına, çirketi biraz inceleseydim, belki bilecektim. Çünkü açıklamak durumunda bir takım bilgilerini ben o şirketin batık olma ihtimalini görmedim. Bu arada şirket öyle bir olay yapıyor ki, tam gittiğini anlayınca son altı ay içerisinde ben bunu yani binici olarak da yapıyordum ve bilinçli bunu da yapıyordum ben, onu ayırıyordum bunu ama elindeki ee, bir araştırı satışa çıkartıyor ve ilk bilgisi de bu satın alıyor. Ee, ve satın aldıktan sonra da malum zaten şirket batı birçok alacaklısı vardı, onlar acaba iki sene içerisinde tasarımlıklar dağılsa açabilir mi? Çünkü icra-fras kanununda da emmaneden bahsediyor. Yani emmane dediğimiz konuda biraz daha işin küçük kardeşi yani, ve golteye koyuyor. Kanunca oluyor. eski düzenlemeye göre yani tüm şirketlerin internet sitesi olması ve bu bilgilerin tamam internet sitesinde yayınlanması halinde evet, böyle bir takım sorunlarla karşılaşabilecektik. Ee, bu kanuni bir düzenleme olması nedeniyle de e, burada beklenti, tacirden beklenti böyle bir araca vesaire talipse aslında o şirketin web sitesine giriş durumunun tespit edilmesi, beklentisi olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ancak yapılan son düzenleme ve e, 1500 civarında bir şirkete inen kapsama baktığımızda bunlar özel denetime tabi şirketler olacağı için zaten uygulamada böyle bir muazalı durum söz konusu olacağı kanaatinde değilim. Çünkü e, bu denetimler o kadar yoğun ve kuvvetli denetimler ki şirket bunu yapabilecek Alanı olmayacak. Dolayısıyla pratik anlamda böyle bir uygulamayla karşılaşmayacağımız kanaatindeyim ama karşılaşırsak yine bir tacirden beklenmesi gereken böyle bir şirketin internet, zorunlu internet sitesi varsa bu kayıtlarda orada yayınlanmışsa burayı tetkik ettiği beklenmelidir diye düşünüyorum çünkü basit bir tacir olarak hareket etmesi gerekir. Pırağmen bir alım söz konusuysa zaten kötü niyetli hareket olduğu ortada olacağından bana göre tasarımın imkanı davasının konusu olabilir diye düşünüyorum. Sadece bir ineklerle ilgilenme olduğu için bir şey eklemek istiyorum. İnternet sitelik ile ilgilenme hatları meselesinde. Bilginiz gibi 5-6 sayılı karnatör enkarnamede değişiklik yapıldı ve oraya dokunucu madde. E, alan hatları ilgili bilgi de eklendi ve burada meşru bir hak, gençliğe menfaati yoksa diye bir e, ayrılık oldu. Şimdi Bakifan Ticaret Kanunu'na siz e, tacilerin hepsine diyorsunuz ki web sitesi açman gerekiyor, alan alacaksın, orada bir site açacaksın. E, o zaman da kişinin yapacağı ilk şey e, kendine şirketi gibi bir site kurmak. E, burada bu ihtimaldan itibaren siz ticaret ünvanınıza uygun bir web sitesi almak durumundasınız ki bunun uzantısı da Yıldız diye bir işte bildiğimiz bir şirket var. Siz Yıldız Limite, Yıldız'ın şirket şirketi falan gitmek zorundasınız. Ama burada bir de aralık bir ifade var, Yıldız üzerinden duruyoruz. Ee, muhtemelen bu kanunla aslında meşru menfaati denk getirmeye çalışmasına gerekçesi de buydu diye düşünüyorum. Ee, ve e, şimdiye kadar anlatılan kısım açısından da eğer e, siz tacire böyle bir zorunluk getiriyorsanız, bunu da bir meşru menfaati olduğunu kabul etmek zorunda kalır düşünüyorum. Şimdi elektronik e, kurularla ilgili bölümümüz var. Önce söylediğim gibi İstanbul konuda çok şanslı bir yer e, gerçekten. E, hani herhangi bir Anadolu'da televizyonu deseniz ki elektronik kurulu yaptım, nasıl yaparım, kurum yapmaya yetkili şirket neresidir ya da e, bununla ilgili daha önce denilen bir malumişar avukat var mıydıysam muhtemelen bulamayacaksınız ama İstanbul'da bulabiliyoruz e, ve hatta şu an kendisi yanımızda. Daha önce bunun örneklerini yapmış olan e, yakın zamanda Ali Osman Bey, ee, Bunun unsurlarını anlatacak, önce teorisini anlatacak ve bir tanesinden pratiğimizi evet. görebileceğiz. Her şeyi anlatacak mısınız diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Sadece e, düzenlemeyi anlatacağım çünkü Google'a çok yeni <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> evet ki düzenleme e, gözler ölmeselerine sadece e, teknik altyapı ile ilgili çok soru soruluyor bize şirketlerimizden, o teknik altyapı ile ilgili bakacağız. E. Gerek Ekimina Group Osman Öztürk, ee, elektronik genel meselesi e, çok yeni. E, Rekim ayı çıktı. Aslında tüzük çıkacaktı ama tüzük tasla kaldı. Birden yönetmelik çıktı. Onlara da biraz bakacağız yönetmelik hükümlerine de. Bu arada bilgi Efendim şimdi her şeyden önce yeni Türk ticaret kanunu bir paradigma değişimi mi getirdi? Ee, bizim ticaret anlayışımıza ve ticaret hukuk anlayışımıza küçük bir an ekotopla başlamak istiyorum. 2001 ya da 2002 yılıydı. Benim internet ve hukuk isimli kitabım daha yeni çıkmıştı. O sırada da e, bu, bu tür bir toplantıda bir profesör hocamızla karşılaşmıştık. Bana şey dedi, hangi alanda çalışıyorsunuz dedi. Ee, ben de o dönemde işte hukuk fakültesini bitirmiş avukatlar yeni başlamıştım ve yeni kitap yazmıştım. Ama eski mesleğimde bilişimde Robotik programlama ve projelerciler konusunda eğitim aldım. Ve bir sürede sektörde çalıştım. Daha sonra hukuk faydasına girdim. E, ve internet Hukuk diye de bir kitap yazma fikri. E, işte bu iki eğitimin birleşimi oldu. O dönemde hocaya dedim ki, Hocam dedim ben internet hukuk alanında çalışıyorum. Hocamızdan elinde bir pipo vardı. Güzel bir kaka attı, ha ha ha dedi, <gülüyor> ya dedi ee, i̇ntihar hukuku diye bir hukuk olur mu? Hukuk dediğim, borçlar hukukudur, ticaret hukukudur, ceza hukukudur, genel hükümlerdir. Böyle acayip icatlar çıkarmayın dedi. Peki Hoca dedi, şimdi yıl 2013 oldu, Türk Ticaret Kanunu'nun ön sözüne bakıyorum, bakın ne diyor? Geniş anlamda yani Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret hukuku, teknolojik gelişmelerden etkilenmiştir. Evrensiz kıymetli evrak, konteynırla taşınmak, denizlerde petrol kirliliği, yeni kurtarma araçları ve gibi Bunlarla birlikte özellikle internetin günlük hayata sıra dışı bir hızla girip her alanda kullanılır hale gelmesi hukuku da etkilemiştir. Bugün bütünlük gösteren bir sistematik altında toplanmamış bile olsa, disiplinler arası bir adlandıklarını taşıyan bir internet hukukundan bile söz edilebilir diyerek bunun da hakkını teslim etmişlerdir. Nitekim çeşitli üniversitelerimizde artık bilişim hukukuyla, internet hukukuyla, dedi etkinlikler başladı. Tabi burada yine bir fikre katılmıyorum. Bütünlük görsel bir sistematik altında toplanmamış bir de olsa demiyor. Evet, e, bu tek başına dikey eksende hukuku keser bir hukuk dalı değil ama yata eksende birçok hukuk dalına e, değer, onları yata eksende keser bir hukuk dalı ve sistematik altında da toplanıyor. Çok değerli çalışmalar bu konuda var. Şimdi... Yıl 1986-87 falanla ben 82 yılından beri bilgisayar kullanıyorum. O zaman hocamız demişti ki ya şey yapmışlar biliyor musun çocuklar bütün bilgisayarlar birbirine konuşuyormuş, bir veri alışverişi oluyormuş falan. O zaman tabi dehşet o küçük çocuk beyniyle inanılmaz bir şey canlanmıştı. İşte 2000 yılları başına geldiğimde kitabı da hayal gücüyle yazarken çünkü hiç kaynak yoktu o dönemde bir takım şey, senaryoları öngörmeye çalışmıştım. Ama aradan geçen şimdi 12-13 yılda e, o zaman hiç hayal edemeyeceğim noktalara geldi bu iş. Hani zaman makinesi gibi falan bir şey şimdi zaman makinesi yapılacak deseler evet tabii abi yapınır. Dedim yani. <gülüyor> o noktaya geldi. Şimdi anonim ortaklıkta genel karulların da böyle yapılabiliyor olması e, ya da en azından biz avukatlar için e, Uyap sistemi mesela e, Oradan dilekçe gönder. Müthiş keyifli bir şey. Yani e, adliye girip çıkmadan dilekçemi gönderiyorum. Keyifle çayımı içiyorum ona. Yakında da e, elektronik ortamda duruşmalar yapılacak. Bunun çalışmaları devam ediyor. E, bu şey taşınırken e, mahkumlar taşınırken yanarak ölmüşlerdi geçenlerde e, mahkumlar. Ondan sonra gündeme daha sıkı bir şekilde girdi. Bu işte mahkumların getirmesi, götürülmesi. E, niçin bu devirde hala fiziken İnsanlar götürülüyor, getiriliyor. Onun gerekçesi şuydu, hakimler, savcılar, avukatlar herkes bir arada. Emosyonlar, heyecanlar, mimikler, şunlar bunlar görülsün ki hukuki değerlendirmede ceza hekimi kanata kanaate vararken, varırken bunları da değerlendirsin. Ama elektronik ortam aslında bize bunları da sağlıyor. E, aynı şekilde e, ticaret şirketlerinde de elektronik genel kurullarının, elektronik yönetim kurullarının yapılabilmesi ve imkan tanınması bizce büyük bir imkan bizim gibi uluslararası firmalarla çalışan e, avukatlar bölümdeki en büyük zorluklardan biri operasyonel bir şirkette çok hızlı karar alınma, alınması süreçlerinde kararları hızlı bir şekilde alamamamız hülle yöntemiyle sanki işte merkezde bir yerde toplanmışız da adam Amerika'dan, Hollanda'dan, Çin'den gelmiş imzaları atmış gibi halbuki biz onları kargo dolaştırıyoruz imzaları alıyoruz e, ondan sonra yürürlüğe sokuyoruz bizim için ciddi bir problem yaratan bir konuydu şimdi Hayata da geçmiş olan bu sistemlere artık e, bunun da önüne geçmiş buluyoruz. Bu arada Türkiye bu tür düzenlemelerde dünyada çok iddialı bir konuda. Onu da söylemek istiyorum. Bu denli geniş çaplı ve alt hapisi çalışılmış e, çok fazla uygulama yok. Yani, Uyap sistemi olsun, e-fatura işte, e olsun, e-defter e konusu olsun, ama genel turlar olsun. Hızlı bir gidişat var bu konuda. E, şunu da söylemek istiyorum. Ben uçaktan korkuyordum. Ee, ta ki uçağın çalışma mekanizmasını algılayana kadar aslında uçak normal yolda gider gibi. Ve çok katı bir sıvının içinde yüzüyor. Sarsıntı yaptığı zaman eskiden korkmuyordum. Şimdi hiç korkmuyorum çünkü onun çalışma prensibini biliyorum. Ee, normal hayatta olabilecek istismarlar, istimaller hukuk hayatına güvene nasıl sarsıyorsa ve buna karşı nasıl önlemler alındıysa elektronik ortamda aslında çok farklı bir şey yok. Hatta bazı yönlerden baktığınız zaman elektronik ortam e, çok daha güvenli gibi geliyor. Benim elimde bir dosya var, örnek olarak saklıyorum. Bir hukuk hocamız, Profesör Ceza Hukuk Hocası, şimdi rahmetli olmuş olması lazım. Yurt dışına çıkıyor, 2-3 ay sonra evine dönüyor, zile basıyor. Kapıyı bir tane adam açıyor, tanımadığı bir adam, buyur bir der diyor. Ne demek bu ülkeler adam diyor ki, burası bilmeyelim, siz kimsiniz? Hayır diyor, burası bilmeyelim. Ve ondan sonra tapu müdürlüğüne koşuyor, bir bakıyor ki bütün tapu kayıtları falan değiştirilmiş. Ee, ondan sonra bunun bir çete işi oldu, dolandırıcılık işi olduğu ortaya çıkıyor ama çete şöyle yapmış. Gitmiş Şarköy'de bir balıkçı barınağındaki bir şarapçıyı e, almışlar. Hocaya o kadar çok benziyor ki, resimleri var elinde inanamazsınız. Onu tıraş ediyorlar, giydiriyorlar, eğitiyorlar. İşte bu o hoca dediği çıkarıyorlar. Ee, ya da genel kurullarda, genel kurullarda olmuyor bir sürü e, özellikle programlı firmalarda atışmalardan tutun da sahte vekaletler, e, kablolar, dövüşler, gırtlak gırtlak sarılmalar, çeşitli yöntemlerle zaten genel kurullar kurullarda ciddi problemler e, yaşıyoruz. E, elektronik ortamda altyapısı iyi çalışılmış ise e, bu tür sahte karar dolandırıcı teylemlerine çok daha az olacağı ne olacağını ben öngörüyorum. Şimdi bu konuyla ilgili bir ziyardan sonra düzenlemelere bir bakalım hangi e, hukuk düzenlemeleri var elimizde. Ondan sonra bir teknik altyapı gereklilikleri sayılmış onlara bir göz atalım. Birkaç tane de ekran görüntüsü merkezi kayıt kuruluşunun hazırlamış olduğu onları göstermek istiyorum size hızlı bir şekilde devamlamaya çalışacağım sunumla. Elektronik Genel Kurulun e, yasal dayana Yeni Türk Ticaret Kanunu 1527. Maddesi Maddeye baktığımız zaman şöyle diyor, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla sermaye şirketlerin yönetim kurulu ve özürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerine elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu halde kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörüler toplantı ile karar hesaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Ee, bu düzenleme ile fiziki ortamda toplanma iyi ortadan kaldırmıyor. Bunun yanında elektronik e, ortamda genel kurul popuantlarına veya diğer kurullara ilişkin popuantlara katılma imkanı getiriliyor. E, bu dediğim gibi özellikle yurt dışında olan veya yurt dışında olmakla birlikte katılamayacak durumda olan kişilerle ilgili önemli bir düzenleme. E, burada sırf elektronik ortamda yapılıyor olması kanunun diğer genel hükümlerini değiştirmiyor. Şimdi sistematiğe baktığımız zaman e, bunun bir hukuki mevzuatı var, düzenlemesi var. E, onunla ilgili ek, ikinci düzenlemeler yapılmış. Elektronik genel kurulu nasıl başlayacağı, nasıl devam edip sonuçlandırılacağı yazıyor ama ondan sonraki kısım yazmıyor. Yani genel Kurul yapıldı. Ondan sonra itirazlar, iptaller, genel kurulun hükümsüzlüğü kararların iptal, iptal dediğine dağılanan yokluğu gibi konular ele alınmıyor doğal olarak. Çünkü onlar Ticaret kanun genel hükümlerine tabi. Burada bir tek şu katkımız olabilir bizim. inceleyeceğimiz hususlar ilerleyicili olarak ve de konu ilerleyicili olarak. O da bu sistemin kendisine özgü teknik altyapısının getireceği, klasik olan iptal, yokluk veya hükümsüzlük sebeplerinin dışında sebepler getirip getiremeyeceği. Onunla ilgili bir iki fikrim olacak. Ya da örnek üzerinden e, size bir şeyler söylemeye çalışacağım. Daha iyi anlatmaya çalışacağım. E, bu 1500 İzmir'de bir genel olarak şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede diyerek sermaye şirketlerinde bu işin yapılabileceğini söylüyor. İkinci fıkkada ise kolektif komandit, limite ve sermaye payları bölünmüş şirketlerde e, yapılabileceğini söylüyor. Ve de hukuki sonucu bunun bunun hukuki eee neticesi öneride ve oy verme, fiziki katılımın öneride ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuruyor. Yani ekstra e, sırf elektronik ortamda katıldığınız oy kullanınız veya görüş bildirdiğiniz diye başka bir özellik getirmiyor. Hukuki sonuçların tamamı fiziki katılmış gibi doğuyor. Birinci ve ikinci fıtkada öngörülen hallerde elektronik ortamda oy kullanabilmek için şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, Ortam bu yolda sistemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılma yerleştirildiğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tesiri ve ilan edilmesi ve oy kullanılan kimliklerin saklanması şarttır. Üçüncü bent. Dördüncü bent de, birinci ve ikinci fıkra dağınan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi bu yolda oy kullanılan bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar diye de madde var. Niye? Zaten normalde de kavgalı olan genel kurularda falan öyle e, şeyler fiziki, fiili durumlar yaratılıyor ki insanlığın genel kurula katılması katılmış olsa bile oy kullanması engellenmeye çalışılıyor. Aynı şekilde burada yeterli teknik donanımı sağlayacaksınız ki bu kişilerin önüne engeller konulmasın. ama e, kavgalı dövüşlü bir şeye daha şahit olmadım ama işte, ileride olursa e, bakalım ortaya çıkacak bir e, bu tür bir problem olacak mı olmayacak mı? Ee, yani o bir takım uygulamalara gitmeye çalışanlar mutlaka olacaktır. Ee, i̇kinci düzenlemelerle ve teknik önerilerle bunlar da aşılabilecektir diye düşünüyorum. Anonim şirketlerle ilgili olarak ise 5. fırkada anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılma ve oy verme bütün hukuk sonuçlarını doğurur diyerek AŞ'ler içinde bu prensip tekrarlanmış. Bu hukumun uygulanması esasları bir tüzükle düzenlenecektir. denilmiş. Tüzükte genel kurul elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükümünde örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten ayrı aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılması sağlayan kurallarıyla komiserler bu hücüsle ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte genel kurula elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemin uygulanması Paris Senteri Borsaya Kötüledirmiş şirketlerde zorunlu hale gelir. Burada iki önemli nokta var. Benim istedim tüzükle bu ayranatı düzenleyeceksin. İkincisi ise sermayesi borsaya kutu edilmiş şirketler varsa artık elektronik genel kurullar bu şirketler için zorunlu hale gelecektir. Böyle bir tüzük çıkmadı. Tüzük taslağı yayınlandı. Fakat arkasından birazdan göreceğiniz yönetmelik yayınlandı. E, bu yönetmelik hükümleri e, şu an için geçerli ve bu e, yönetmelikini ekledi. Altı ila 4. fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılması ve uygulama ilişkin kurallarıyla pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla ferman vermesi esas ve usulleriyle ayrıca bir yöntemle düzenlenip Uygulama kuralları 1528 elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar pay sahibinin ve ürün kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirdiler denilmiş. Böylece kanun bu düzenlemeyi Ayrıntılarını, gerçekten ayrıntısında çok fazla şey var, işte teknik altyapı nasıl olacak, e, bildirimler nasıl yapılacak, toplantıya çağrılar nasıl yapılacak, e, oy kullanmalar nasıl yapılacak vesaire gibi birçok nokta ikinci düzenlemeye bırakılmış. da ilgili olarak 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişki yönetmelik. Bu yönetmelik ise 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe geliyor. E, amaç ve kapsam maddelerine baktığımızda yönetmeliğin amacı, anonim şirket genel kurul kurallarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanma ilişkin usul ve esasları düzenlemek. Kapsamı ise, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanma ilişkin usul ve esasları genel kuralları kurullara, elektronik kurallarına katılmaya oy verme ilişkin esas sözleşme hükümünü örneğine, oyun hak sahibi veya temsilci tarafından kullanılmasının esaslarını, elektrik genel kuralları sistemin işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılacağının yükümlülüklerini kapsar diyerek de kapsamını belirtmiş durumda. E, dördüncü maddede bu işin merkezi kayıt kuruluşu tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ee, ve e, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayıt denizlenen borsaya koteli şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platform ve diğer şirketlerinde de 13 Ocak 2020 itibariyle falan Türk Ticaret Kanunu 27 25, 2527 maddesinin 3. fıkrası uyarınca özel ve veya destek hizmeti alabilecekleri bir işim sistemini ifade eder. Bu bağlamda Merkezi Kayıt Kuruluşu bu işi üstüne aldı. Teknik altyapısında hazırlayan EGKS diye bir sistem kuruldu. Elektronik Genel Kurulu Sistemi, e, bu sistemi kurarken de e, yaklaşık 300 kadar bu işe tabi olacak, sermaye e, piyasası açısından tabi olacak şirketlerle görüşmeler yaptılar, kamuoyu görüşlerini aldılar ve bu işin her firmanın tek tek yapması yerine bir elden yapılmasının daha uygun olacağını öngördüler. Bu bağlamda da TTNET ve Medianova şirketlerinin iş birliğiyle bir altyapı hizmeti. E, verilmesi gündeme geldi ve bunun ilgili yazılım ve sistemler hazırlandı. Şu anda bu şirket vasıtasıyla bu hizmeti alabiliyorsunuz. Yani genel toplu yapmak için e, sizin bir takım yükümlülükleriniz var. İşte belli internet gelişimini vesaireyi sağlayacaksınız ama tüm bu ortamı e, bu firmalarda alabiliyorsunuz. Bu hizmeti veren başka firmalar da e, ortaya çıktı. E, bu konuda zorunlu tutmuyor. Düzenleme tabii ki rekabet aykırı oluyorlar ancak e, aranak kriterleri tabii ki yerine getirilmesi gerekiyor. Bir Buyurun. Bir yani mesela Mart ayında artık genel kurulda olacak olan Mart ayında yapılacak genel kurulda e, borsaya kurdu bir şirketlerin, halka açık bir şirketlerin o zaman mecbur, mecburen elektronik ortamda mı? Yani? Evet mecburen elektronik ortamda yapılacak. 1 Ekim 2012 tarihinden önce duyurusunu yapmış iseniz olan genel kurulun yapılacağını bu durumda o tabi değil. Ama 1 Ekim 2012'nin sonraki e, tüm genel kurulların elektronik genel kurulu şeklinde yani normal fiziki genel kurulu ortadan kaldırılan bir şey olmadığını söylemişti. Elektronik EKGC sistemini mutlaka sağlamış olması gerekiyor. Bu konuda da ben bütün şirketleri şirketlere uyarı gönderdim. Sizlere de hani, henüz uyarılar yapılmamışsa daha vakit var birlikte. Uyarmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, bu yeni TTK'da bizim eskisine alıştığımızın dışında ana sözleşmeler sınırlandı. E, o sınırlama hükümün işte şu şu hükümleri zorluğa gireceksiniz denildi. Bunlardan birisi de yine elektronik genel kurul ile ilgili olan hüküm. E, şimdi elektronik genel kurulu, kurulu yapabilmek için anonim şirketlerin esas sözleşmelerini yeni Türkçe kanunuyla uyumlaştırmaları gerekiyor. Bu uyumlaştırma kapsamında da Yönetmenin 5. maddesinde şimdi okuyacağım maddenin mutlaka sözleşmeye girilmiş olması gerekiyor ki elektronik genel kurul yapılabilsin. 5. Ee, madde şöyle diyor. Pandum 1527. maddesi uyanınca DKS'ye uygulayacak şirketlerin esas sözleşmesinde aşağıda belirtilen hükmün genel kurul toplantıların düzenlediği maddelerden birinin içerisinde yer alması zorunludur. O metinde şu, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılıp, Şirketin genel kuru toplantılarına katılma hakkı hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, anonim şirketlerde elektronik ortamlarda ortamda yapılacak genel kurulu ile ilişkin yönetmenlik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kuru toplantılarına, elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kuru sistemini kurabileceği gibi bu amaç oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel portokaltlarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerine ve temsilcilerine anılan yönetmeniz hükümlerine beledilen haklarını kullanın, kullanabilmesi sağlanır. Bu hükmü hiçbir değişiklik yapmadan ana sözleşmelerimize derç etmek, koymak zorundayız. Burada bir e, takdir hakkı tanımamış şirketlerim. Burada da gördüğünüz gibi ikinci fıkhada herhangi birleşikliği yapmadan metnin esas sözleşmelerine aktarılacağı söyleniyor. Ee, esas sözleşmelerinde bu maddede belirtilen esas sözleşme hükmü bulunan şirketler yapacakları her genel kurul toplantısında haks sahiplerinin ve temsilcilerinin genel kurul elektronik ortamda katılabilmelerini ve oy verebilmelerini de salmak zorundadır. 3. payları MKK tarafından kaydedicilen borsa kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci sahil etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan LDK'si üzerinden yapılır. Şimdi sermaye piyasası kanununda da değişiklik yapılması e, gündemde. Bu bağlamda e, merkezi kayıt kuruluşu sadece e, paydalı borsaya kotu olan şirketler değil, kayden izledikleri bazı şirketler de var. Yani e, borsa kotu olmasa bile Bununla ilgili bir açıklama da yaptı merkezli kayıt kuruluşu. Kanun yürürlüğe girdiğinde bununla ilgili de bir değişiklik varmış. Onların da aynı şekilde elektronik genel kurulu EGKS sistemi üzerinden yapacaklarını belirtiyor merkezli kayıt kuruluşu. E, 8. madde toplantıya katılıp nasıl olacak? Genel kurulu elektronik ortamda katılıp hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girmeleriyle gerçekleşir. Yani sisteme Normal bir çokluk konferans ya elektronik konferansa bağlanır gibi bağlanamayacaksınız. Orada doğrulamayı elektronik imza ile yapacağız. Elektronik da bizim 5070 sayılı kanun anlamında bir elektronik imza sertifika sağlayıcısıdan alınmış bir elektronik imza olmak zorunda. sistemi elektronik imzalarıyla bağlanabilecekler. 11. madde şirketlerin kendi ben önemli maddeleri önemli gördüğüm maddeleri aldım yönetmeliğin tamamını e, tabi söylemek çok e, burada gerekli değil. Şirketlerin kendisi vergi destek hizmeti aldıkları şirketler RG kasada yapılan tüm işlemlerle değişik kayıtları genel kurulda elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerini elektronik ortamda bunları gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. <gülüyor> borsa eko şirketler için söz konusu satnaz zorunu mega tarafından yerine getirir. Yani 10 yıllık bir satnaz süreci. Az önce taner Bey konuşurken bir konu geçti. Elektronik defterlerle ilgili. deniliyordu ki e, kayıtların her zaman istendiği zaman açılıp okunabilmesine imkan tanınması meselesi. Şimdi burada benim bir tavsiyem olacak. Eee bilişim sektöründe yaşam döngüsü 18 ay Hatta şu an daha da kısalmış durumda. Yani teknoloji sürekli değişiyor. Şimdi bizim 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda başlarında kullandığımız 5 e, buçuk inçlik disketler hiçbir yerde kalmadı. Bunların sürücüleri de hiçbir yerde kalmadı. Buradaki veriler peki ne olacak? E, benim tavsiyem şu, şirketlerimize en azından şunu tavsiye edebiliriz. Bu verileri... Bütünlükleri bozulmadan işte hash değerleri dediğimiz değerler alınmış biçimde sistemle yörüngelenecek o şekilde hep bir yeni, üst gelişen e, teknoloji aktarımıdır. Çünkü 10 yıl sonra hadi çıkar denildiğinde belki onları okuyacak araçlar bile bulamayacağız ya da o veriler e, bir şekilde okunamayacak hale gelecek. O yüzden ben öyle bir tavsiyede bulunuyorum yani depolama <gülüyor> araçları çünkü sürekli gelişiyor dediğim gibi 18 ayda bir süre var bu işle ilgili. E, 2 yılda, bir, işte yılda bir 5 kez teknoloji değiştirip şey yapmak yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ben bir de geçici maddemiz var. Geçici maddede önemli birkaç düzenleme var. Az önce de arkadaşımızın sorduğu konuyla ilgili. Geçici madde birinci fıkrası der ki 5. madde birinci fıkrasında belirtilen esas sözleşme değişikliğini, payları merkezi kayıt kuruşları tarafından borsaya şirketlerce bu yönetmenin yürürlüğe girmesinden sonra yapacakları ilk genel kurulu toplantısında yapılması zorunludur. Bu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulu yapılacak olması, bu yönetmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hak sahiplerinin genel kurulu toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanı sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yani bizi bir bahaneden kaçırmamızı engellemek için diyor ki, sen kararlıyı ilk genel kuruldu alacaksın, hani ana sözleşmelerini bu şekilde değiştireceksin ama e, bunu bahane göstererek bu altyapıyı kurmaktan kaçılamaz. İki, bakanlıkça genel kuruldu ilişkin belgelerin, EGKS tarafından MERSİS'e, e, Taner Bey'in bahsettiği sistem, MERSİS'e, Serpil'in bahsettiği, çile çektiği sistem. E, ama hep çileler çekiliyor. Yani ben şu an mevnunum. Mesela Uyab'dan hakikaten mevnunum. İlk başta çok problem yaşamıştık ama bunu hep doğum sancıları olarak ben görüyorum. Yani arkasında eğer sistem sürdürülebilir bir mimariyle kurgulanmışsa, tabii teknik adam gözüyle de bakıyorum, sürdürülebilir bir mimariyle kurgulanmışsa gider görmüş. Ama öyle kurgulanmamışsa yama yaparak gitmez bir yerde mutlaka patlar. E, onu bize birkaç yıllık süreç gösterecek. Şimdilik iyi gidiyor. Bakanlıkça genel kovu ilişkin belgelerine GK tarafından mersis e elektronik alan ortamda aktarılması uygulamasının başlatılmasına kadar genel kovu belgeleri toplantı bitiminde toplantı başkanı tarafından bakanlık temsilcisinin kurumsal elektronik posta adresine veya kayıtlı elektronik posta hesabına gönderilir veya elektronik belge taşınma yer ve saklama yazısı bir ortam içinde bakanlık temsilcisine teslim edilir. Bu sistem otomatik birbiriyle konuşana kadar yöntem bu şekilde uygulanacak. E, Kep kayıtlı elektronik forse sistemi çok önemli bir sistem. E, PTT tarafından ve de bir başka kuruluşta Aralık ayında bu konuda yetki aldı. Bir sonraki oturumda zaten ayrıntısı anlatılacak ama günlük herkeden biz şahıslar olarak da çok işimize yarayacağını düşündüğüm bir e, konumu. E, güvenli bir e, şekilde oraya gönderilecek e, ümürler. 3. bu yönetmenin yürütlerinden önce çağrısı yapılmış genel kurullara ise bu yönetmelik hükümleri uygulanmayacak kolay dile teşekkürler sunuyorum. Efendim şimdi size şey göstermek istiyorum. Ee, teknik alt hız demek gibi gereklilikler var. Tabii benim şey hoşuna sar Teknik gerektikler ve birkaç tane ekran görüntüsü yönet, gözümüzde canlanması için e, nasıl olacağını. Sonra da birkaç ufak nokta söylemek istiyorum. Vaktimiz var mı? Bir, aslında doğum bir... Bir beş geç. dakika da şey yapabiliriz. Tabii. Geç başkan. Bilgisayar biraz şey yapabiliriz. Bence... De. Çünkü bunlar size soracaktır şirketlerimizin e, özellikle bilgi işlem sorumluları. Biz ne gibi hazır yapacağız diye. E, Gereksizlerimler şunlar. Ses iletimi MKK tarafından sağlanacak EGKS canlı yayın cihazına enkoder cihazına analog formatta ve kompozit kablo ile ulaştırılacak. E, bunlar hep kablo yani kablosuz ortamın biraz burada es geçildiğini göreceksiniz. Çünkü kablolu iletim min güvenlik açısından daha e, verimli olacağı düşünülüyor. Görüntü nakli altyapısı nasıl olacak? Yine analog formatta ve kompozit kablo ile ulaştırılacak. İnternet altyapısında en az 1 megabit upload, 4 megabit de download hızı olması lazım. Yüksek kalitede yayın yapılmak isteniyorsa 3 megabit upload hızında paylaşımsız bir internet bağlantısı bulunmak zorunda. 80, 443 ve 1935 portları hep hem Abdullah'tan download yönünde de erişime açık olmalı. Yani internete bağlanırken sistemler bazı portlar kullanılır. Burada bu 3 portu bu işe atamışlar. Eee demek ki en çok saldırı olabilecek, en çok kapatılması gereken portlar da bunlar olacak. E, canlı yayın için gerekli olan internet kullanılacak yayın cihazlar tatbii ya da kataltı kabloyla aktarılacak. Kablosuz internet bağlantısı üzerinden canlı yayın yapılmayacak. Paket kaybı yaşamamak için ise 100 metrenin altında olmalı bu kablolamanın. Çünkü kablo mesafesi arttıkça taşınan paketlerin yolda kaybolma ihtimali çoğalıyor. O yüzden 100 metrenin altında öngörmüşler. Ee, paket kaybında %10'un altında olmaması gerekiyor. Ping süresi dediğimiz şey, yani bir verinin gidip gelmesi için gerekli süre 80 milisaniyenin altında olacak süre. Ee, İnternet altyapısının güvenliği ise genel kurulu yapan firmanın sorumluluğunu olacak. Elektrik altyapısında ise en az 4 saat boyunca şebeke elektriği gücünde enerji verecek bir yedek güç kaynağı bulunması lazım. Tek kameralı çekimlerde 4 saatlik elektrik ihtiyacı kamera 140 watt olacak. encoder ise 1200 watt olmak üzere toplam 1340 watt gerekecek. İki kameralı vesaire diye de söylüyor. Işık şiddeti görüntünün net alınabilmesi için 2800 Kelvin şiddetinde ayarlanması gerekecek. Ses altyapısının ise analog format ve kompozit kablo yedeğine ulaştırılacak. Bir de teknik elemanların eğitilmesi gerekiyor ve bulundurulması gerekiyor. Bununla ilgili merkez kayıt kurucu destek veriyor. E, bu işlerden anlayacak enerjiyle ilgili olsun, alt yapıyla ilgili olsun olacak kişinin bulunması gerekiyor. E, bu teknik altyapı gereklikleri Dediğim gibi bu işleri size paket halinde sunan firmalar var. Biz elektronik genel kuru yapacağız diyorsunuz. Ee, i̇şte MKK'ya bildirim yapıyorsunuz. Bir şu firmayla anlaştık diyorsunuz. O firma gelip size bütün bu altyapıyı kuruyor. Ee, EGKS web sitesinin üzerinden de elektronik imzalarla girişler yapılıp sistem çalıştırılır haline getiriliyor. Sistemle ilgili birkaç görüntü varsa onu da size göstereyim. Gürlüğünüz de alsın diye. Toplantı anında e, akış şeması şöyle, altta genel kur toplantı salonu görüyorsunuz. Yukarıda da EGKC'nin sistemi var. Sağ tarafta üstteki kişiler, e, katılacak kişiler, oy verecekler. Solda ise bir hosting firması var. Kamera görüntüleri alıyor, ses ve görüntü altlarını EGKC'nin sistemine veriyor. Buradaki kişiler de oy kullanacak kişilere, EKS'in sistemine, elektronik imzalarıyla giriş yapıp görüşlerini ve oylarını bildiriyorlar. Bu e, şekilde bir akış sağlanmaya çalışılıyor. Şöyle bir yönetim ekranı var. E, genel kurul yönetim ekranında e, işte ot, oturma başlat, ertele, genel kurulu iptal et, divan başkanı ekle, tutanak ekle gibi bir fiziki genel kuruldaki her şey burada da bulunuyor ve şu çok önemli, fiziki genel kurulun açılışı ile elektronik genel kurulun açılışı aynı anda yapılıyor. Dolayısıyla orada bir senkronizasyon problemi olmaması lazım. Birebir aynı zamanda devam etmesi lazım. Bu arada bu işleri yapan firmalardan aldığımız bilgilerde tabii kafamıza takılan sorular oldu. Örne dedi ki, şifreleme metodu nasıl olacak? Yani birileri buraya sızmaya çalışırsa falan her 5 saniyede bir değişen kriptolar söz konusu. Sistem sürekli 5 saniyede bir şeyi değiştirecek. Ve yaklaşık da oy kullandıktan sonra 5 dakikalık bir gecikme süresi tanımlanacağı öngörülüyormuş. Hem güvenlik açısından hem mesela 1. dakikada kullandığınız zaman yeterli internet bağlantısı olmadığı için bir türlü ulaşmadı. Size 5 dakikalık bir süre veriyor. Şimdi bu süreler konusu çok önemli. Bizim bir elektronik ihalede başımıza geldi. İki dakikalık süre tanınmıştı o, o ihalede cevap verebilmek için. Müvekkit e, ihaleye rakamını sunduğu halde bir türlü sisteme gitmedi. Çünkü o sırada sisteme, daha sonra öğreniyoruz ki simflut tarzı DDoS atağı dediğimiz sisteme boğmaya yönelik e, bir atak yapılmıştı. Ve orada iki dakikalık süre öyle geçti. Burada da beş dakikalık bir süre öngörülmüş diye bize söylendi. Onu arama yaparken genel kurumu göreceğiz. Hakikaten önemli değil mi? Şimdi şunları bitirince bir konu var, onu da söyleyeceğim onunla da bağlantılı. Böyle bir genel kurul yönetim ekranı var. Genel kurul buradan tanımlanabiliyor şu ekranda. Buradan kitlesel temsilci diye bir konu gündeme getirdi ve de ilginç bir şekilde Elektronik ortamdan genel kurullara, yine ticari danrı ile birlikte genel kurullara aracı kurullarının da katılabilmesi kabul edildi. Tebliğ eden, tebliğ edilen kavramların altında böyle bir imkan getirdi. Diğerine göre bir değişikliktir. Elektronik genel kurullarda da yine temsilci atayabiliyorsunuz. Bu temsilci EGKS sistemi üzerinden giriş yapıp bu kişi benim temsilcimdir diye bildirimde bulunuyorsunuz. Temsilci fiziki olarak genel kurula da gelebilir. Bu durumda EGK'de kaydı olduğu için artık kimlik aranmak zorunluluğu yoktur. Ya da o da aynı şekilde elektronik EGK'sı üzerinden bu şeye katılabilir. Temsilci olarak oy kullanabilir. Çağrı ekranı, genel kurulun ekranları, katılım beyanları, genel kurul toplantısı işte akışı bunların hepsi elektronik ortamda artık yönetilebilecek. Şimdi efendim, elektronik genel kurulun öncesi ve yapılış anı düzenlenmiş durumda ama sonrasına ilişkin bir şey yok. Onları da işte hukuk doktrini ve yargı çözmeye çalışacak. Çeşitli senaryolar olacaktır elektronik genel kurulu kararlarının hükümsüzlüğü ile ilgili, iptallerle ilgili. Bunlarla ilgili saldırılar da olacaktır mutlaka sistemlere, uyap olsun başka sistemler olsun çok çeşitli sayıklarla bunlara saldırılar oluyor. Ama örneğin e, az önce bahsettim DDoS gibi bir atak yapılıp e, elektronik genel kurulda oy kullanma engellenirse geciktirilirse e, ya da e, işte katılımcı listelerinin belirli hazırlığın cetvellerinin hazırlanması ilgili sorunlar olursa ya evet, da kararların sorunlar olursa ya da daha ilginç bir örnek başımıza gelirse ki e, çeşitli bu tür sistemlerde gelmiştir Örneğin men in the middle atağı denilen bir atak var. Ortadaki adam saldırısı. Buradan gelen veri paketi elinde tutuyor. Mesela geçenlerde bizim başımıza geldi bir firmamızda. E, kredi kartı bilgisi bankaya gidiyor. Banka diyor ki bu kredi kartı iptal edilmiş bir e, kredi kartı. Ve örneğin 00 kodunu karşıya cevap olarak gönderiyor. O uçak bileti alım sistemine diyor ki bu 00 yani geçersizdir. Fakat ortada, ortaya girmiş bir adam var sıfır sıfır alıyor bu cebine koyuyor ve sanki bankadan gelmiş gibi bir bir konunu karşı tarafa gönderiyor ve karşı tarafa bunu evet bu kredi kartı geçerli deyip onaylı uçak biletini kesiyor. Böyle bir atak yapılabilir mi? Ses ve görüntü naklarla arasında bu tür olaylar olduğunda nasıl değerlendirilecek? Bu konuda kiminle nereden sorumluluğu olacak? Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz, ama ben bu konunun çalışmasını yapıyorum, ee, belki başka yapanlar da vardır. Yüksek lisans tezi olarak yakında bitecek. Bakalım cevap bulabilecek miyiz, bulamayacak miyiz göreceğiz. Teşekkür ediyorum, benim bugün anlatacaklarım. Bunlar da kenar <gülüyor> da soru var mı bu arada? isminizi <gülüyor> ismini söylerseniz önce. Ben Atatürk Nuray Yoruz. Bir şey sormak istiyorum. Şey Sizleri bilgisistemden bahsettiniz. EGKS, Eka, evet. Meka, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurduğu ve işlettiği. EGKS, sistem. Bu, bu kuracak olan şirketler. Peki şirketler genel mu? Kurumda... Yok, bu kurulmuş durumda şu anda bu sistem. Şirket genel kurulu. Eğer bir şirket elektronik genel kurulu yapmak istiyorsa EGKS'ye bir başvuru formu var. Evet. O başvuru formuyla başvurusunu yapacak. Ama bu şirket zaten herhangi bir yasasında işlem gören bir şirketse her halükarda artık